Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Rauf Kesemen ve Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta özel konuklarımız ve çok yakıcı bir meselemiz var elimizde. Öğretmen Ağı ve Seçbir tarafından ortak olarak yürütülüp yayınlanan ders kitaplarında mülteciler, mazlum, muhtaç misafirlerimiz raporu üzerine konuşacağız. Araştırmayı yürüten ekipten iki konuğumuz var. Esra İçtüzer Şener, öğretmen. Ve Kolombiya Üniversitesi'nde doktorasını yapan sevgili Yaşim Hamcı. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Rauf sözü Hı? sana verecektim tam da ben de. E, raporla ilgili bir genel e, konuşalım ve buradan ilerleyelim diye. Tamam alayım bende. de. E, böyle bir çalışmanın içinde e, Esra Hanım gibi insanların bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizerek başlıyorum. Çünkü sahada bir öğretmen, bir araştırma çalışmasının içinde yer alıyorsa gerçek sorunlarla karşılaşma, karşılaşan ve o sorunları pratik hayat içinde çözmek zorunda olan kişiler bu işin içinde yer alıyor demektir. O yüzden de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve altını tekrar çiziyorum. Şimdi bu raporun başlığında Mazlum, muhtaç misafirler diye üç tane kelime var ki raporu hazırlayanlar bu üç kelimenin nedenlerini rapora da yansıtmışlar zaten. Raporun gerekçeler bölümünde de anlatıyor. Neden mazlum dedik, neden muhtaç dedik, neden misafir dedik ve bu kelimeler neyi ifade ediyor bizim için? Ve toplumsal hafızadaki karşılığı ne bunların veya toplumsal kavrayıştaki yeri ne bunların diye. Ben aslında direkt böyle büyük bir soru gibi olacak ama üçe bölünmüş olarak. Ee, sorayım. Neden mazlumlar, neden muhtaçlar, neden misafirler, daha doğrusu neden böyle algılanıyorlar? Eğitimde, ders kitaplarında bunun karşılığı ne diye sorayım. Bütün raporu neredeyse anlatmak zorunda kalacaklar böyle deyince ama olsun. Tekrar hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, aslında raporlara, rapora baktığımız zaman e, bunun cevabını söylediğiniz gibi Rauf Bey e, daha net büyük resme baktığımız zaman görebiliyoruz. Bizim aslında bu konuyla ilgili yola çıkma derdimiz, kaygımız da buydu. Biz öğretmen anda bir grup öğretmen bu adokratik gruplar üzerinden bir ihtiyaç belirleyip bununla ilgili olarak ihtiyacın çözümüne yönelik bir süreç işletiyoruz. Bu konuda işte Yeşim gibi e, e, araştırma, araştırmacıların, öğretmenlerin aldığı bir yer aldığı bir grup içerisinde e, raporun yazım sürecine, araştırma bulguları ortaya koyma sürecine kalkış e, e, başladık. Buradan da e, yola çıkma derdimiz aslında bakarsanız e, mültecilerin ders kitaplarında yer alış biçim, biçimiydi. E, çünkü e, bazı noktalarda ee, sorumlu e, sayılabilecek Aslında iyi niyetle yola çıkılmış ama so, sorumlu sayılabilecek e, durumlar vardı sınıf ortamındaki yansımalarında e, buna yeşim Aslında e, rapor yazım sürecinde de e, aktif e, rol aldığı için e, daha net bilgi verebilir zannediyorum Aynen. Esra'dan da dediği gibi aslında e, bu öğretmenlerin biraz da ihtiyacından çıkıp e, oluştu bizim grubumuz. E, ben daha çok yazım sürecinde yer aldım. Biraz oradaki bulguları özetleyebilirim. E, biz aslında üç e, ana bulguda, bulgu çerçevesinde inceledik e, bulduğumuz kitaplardaki örnekleri. ilki terminolojiydi yani mülteciler kitaplarda nasıl adlandırılıyor buna baktık. Ee, gördük ki kitaplarda mülteci ifadesine yer verilmiyor. Bununla ilgili şöyle bir not da düşeyim. Ee, neden, nedenini açıklamak için e, Türkiye'nin 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu bir çekince var ve e, bu çekince gereği e, sadece Avrupa'dan zorunlu göçle gelen kişiler mülteci olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla biz aslında günlük dilde mülteci ifadesini sıkça kullansak da Suriyelilerin, Afganistanlıların vesaire resmi olarak mülteci statüleri yok. Biz de kitapta buna paralel olarak mülteci ifadesine hiçbir şekilde rastlamadık. Sadece bir kitapta rastladık. Orada da sadece tanımı yapılmıştı. Mülteciliğin ne olduğunun tanımı. Peki mülteci yerine Türkiye'deki kişilere ne deniyor? Savaş yüzünden ülkemize gelmek zorunda kalan deniyor, yurdunu terk etmek zorunda kalan deniyor. Bazen direkt geldikleri ülke belirtiliyor, Suriye'den, Afganistan'dan geldi gibi. Bazı örneklerde arkadaşlarımız, kardeşlerimiz deniyor ama biz en yaygın olarak misafir dendiğini gördük. Ve bu misafir ifadesini biraz sorunlu bulduk. Neden sorunlu bulduk? Çünkü bir geçicilik algısı yaratılıyor misafirlik üzerinden. Ama mevcut duruma baktığımızda bu gerçekçi değil. Bir de Türkiye'ye aslında zorunlu göçe gelmiş kişilerin çeşitli hakları var. Suriyelilerin mesela geçici koruma statüsü var, onlara farklı haklar tanıyan. Uluslararası koruma statüsü gibi statüler var farklı milletlerden gelen kişilerin. Misafir kavramı bu statülerle çelişiyor ve e, bu hakları biraz geri plana atıyor. E, önemsizleştirme riski taşıyor da diyebiliriz. E, ve bizce daha önemlisi e, misafir ifadesi ders kitaplarını okuyan çocuklara nasıl hissettirebilir bunu düşünmek lazım. E, yani mesela Suriyeli bir çocuk bu ifadeyi misafir ifadesini okuduğunda ne hissedebilir? Bir kere bulunduğu topluma aidiyet hissetmesine hissedememesine daha doğrusu sebep olabilir. Karşılıklı uyumu çocuklar arasında zorlaştırabilir ve göçmen olan ve olmayan gruplar arasında bir eşitsizlik algısı yaratabilir. Dolayısıyla önerilerimizden biri misafir kavramının kullanılmamasıydı. Tamam, e, ben çok özür dilerim sözünüzü böldüm ama araya girip Hı -hı. bağlam vermek isterim dinleyicilerimize. Çünkü rakamsal bağlamlar gerçekten konuyu yerli yerine oturtabilmemiz için çok önemli oluyor. UNICEF'in raporlarından vereceğim. Rakamlar çok olmasa da az buçuk değişebiliyor ama UNICEF'in raporlarına göre Türkiye'de çoğu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon gündelik dili kullanacağım mülteci yaşıyor. Ve onların yaklaşık 1 milyon 740 bini Çocuk 2019'da okula kayıtlı olan 680 bin çocuğa karşı 400 bin çocuk da hala okul dışındaydı. Bu aslında özellikle eğitim sistemi içerisinde çok büyük sayılabilecek bir rakamda çocuktan bahsettiğimizi gösteriyor. Krizin ne kadar uzun sürdüğüne ve önümüzdeki dönemde de her ne kadar o türden vehimler olsa da Tık denince çözülmeyeceğini ve birlikte yaşayacağımızı da düşünerek çocuklara özellikle bu misafir kavramının ne hissettirdiği söylediğiniz gibi çok kritik bir yerde duruyor. Ama tek problem de bu değil. Raporun başka ortaya çıkardığı bu 1 milyon 740 bin çocuk için sorunlar da var değil mi diyerek tekrar sözü size bırakayım. Aynen öyle. Evet. Yani temsil, nasıl temsil edildikleri de adlandırılmaları gibi e, çok önemli. E, burada bizim temsille ilgili tespit ettiğimiz en önemli sorun mültecilerin yoksul ve yardıma muhtaç ve mazlum şekilde temsil ediliyor olmalarıydı. E, genel olarak bir yardım eden ve yardım alan hiyerarşisi kurulduğunu gözlemledik biz çok fazla örnekte mültecilere yardım edilmesi gerektiği söyleniyordu ve empati ve acıma üzerinden kurulan yardım temelli bir bakış açısı gözlemledik ve genel olarak mültecilik bir dezavantajı olarak ele alınıyordu diyebilirim bu da acıma duygusunu pekiştiriyordu mülteciler üzgün olarak resmediliyordu hayallerini yitirmiş kişiler olarak resmediliyordu ve biz bu temsil şeklini farklı nedenlerden dolayı sorunlu bulduk. Bu örneklerde tek tip bir temsil vardı. Yani mülteciler homojen bir grup gibi yansıtılıyordu. Oysa dediğiniz gibi Türkiye'de 4 milyon mülteci var ve hepsinin deneyimi aynı değil. Hepsinin mevcut durumu mazlum ya da üzgün ya da muhtaç değil. Zorunlu göç tabii ki zor bir deneyim, olumsuz bir deneyim. Ama bu olumsuz deneyim sürekli değişmez ve mutlak olmak zorunda değiller kitaplarında yansıtıldığı gibi. E, orta ve üst sınıftan da mülteciler var. Eğitim düzeyi yüksek olan, meslek sahibi olan, çalışan, e, mühendisler, akademisyenler, sanatçılar var. E, dolayısıyla tek tip muhtaçlık temsili sorumlu e, ve ön yargılara yol açabilir. Olumsuz kalıp yargılara sebep olabilir. E, bu yüzden de farklı ve olumlu temsil şekillerine yer verilmesinin önemli olduğunu savunuyoruz biz. Bu... Temsil meselesinde bir problem daha var aynı zamanda. E, tırnak içinde söyleyeceğim lütfen. O tırnakları kocaman çizerek söylüyorum ama e, bir tür... E, Karikatürize ve egzotik bir tiplemeyle de resmediliyor çocuklar ve bu hem onların kendilerini e, iyi hissetmelerini ya da hani kendilerini kabullenilmiş hissetmelerini engelliyor. Hem de diğer çocukların yerleşik çocuk toplumun çocuklarının onları bu toplumun bir parçası gibi görmelerini de engelliyor. Yani kültürel özcülüğe dayalı çok fazla temsille de karşılaştınız sanırım değil mi? Aynen aynen öyle o. Kısmı da bununla ilgili bulguları da aslında strateji kısmında inceledik. Ee, yani bu strateji kısmında aslında toplumsal uyum konusunda hangi stratejiler kullanılıyor kitaplarda bunu inceledik. Bunlardan biri farklılıkların vurgulanmasıydı. Aynen dediğiniz gibi mesela bir örnek vardı. Ee, tüm çocuklar tişört giymişti bu örnekte. Bir tane çocuk, Raşit Afganistan'dan geldiği söylenen bir çocuk, geleneksel kıyafetleriyle resmedilmişti. Bu tip özcü temsillere fazlasıyla rastladık ve bazen de kültürler birbirlerinden çok farklı olarak yansıtılmıştı. İşte onlar farklı, farklılıklara saygılı olmalıyız gibi söylemler vardı bu da öğrencileri özcü şekilde düşünmeye itebilir. Yani özcü dediğimiz ne oluyor? Her kültürün birbirinden bağımsız olduğu, hepsinin ayrı bir özü olduğu, işte kültürler arası etkileşimin bu özü bozabileceğine dair düşünceler. Ve genel olarak bir bağımsızlık, bizim kültürümüz farklı, onların kültürü farklı gibi bir. Bakış açısı, bu da etiketlenmeye ve ayrımcılığa yol açabilir. Dolayısıyla biz farklılıkların yanında ortaklıkları da vurgulayan örneklerin çoğaltılmasını önerdik raporda. Mesela öyle olumlu birkaç örnek vardı. Ortak oyunlar, ortak yemekler, ortak müzik aletleri üzerinden kültürlerin ortaklıklarını keşfetmelerini öğrencilerin sağlayan örnekler vardı. Biz bu örnekleri olumlu bulduk. Çünkü e, bu örnekler çocukların kültürleri birbirinden bağımsız şekilde algılamamaları için önemli. E, ama dediğim gibi daha çok farklılıklara yönelik örnekler vardı. E, bir diğer çok rastladığımız strateji de empati kurdurma stratejisiydi. Çok fazla örnekte gördük bunu. Yani genelde hep aynı şey oluyordu. Zorunlu, göçle gelmiş bir kişinin hikayesi ya da görseli paylaşılıyordu. Ve siz onun yerinde olsanız ne hissederdiniz diye soruluyordu öğrencilere ve Türk öğrencilere yöneltiliyordu bu aslında soru, soruluş şekli sebebiyle. Ama biz empati kurdurmayı hedefleyen çoğu örneğin aslında empati değil acıma duygusunu pekiştirdiğini gördük. Bizse genel olarak bu empati, acıma ve yardım temelli yaklaşımlardan çok Hak temelli yaklaşımın vurgulanması gerektiğini savunuyoruz. E, hak temelli yaklaşımı benimseyen bir iki olumlu örneğe de rastladık. Mesela bir örnekte zorunlu göçle gelen bir çocuktan bahsediliyordu ve bu çocuğun gittiği ülkede korunma hakkına vurgu yapılıyordu. E, biz de aslında bu örneklerin, böyle örneklerin, hak temelli örneklerin çoğaltılmasını öneriyoruz ve umuyoruz bulgularımızı ben bu şekilde özetlemiş olayım Esra hocamın eklemek istediği bir şeyler varsa ben aslında sorumu Esra hocama yönelterek başlayayım Müfredatta hocam savaş ve iç savaş arasındaki fark net bir şekilde anlatılmıyor diye biliyorum hayat bilgisi müfredatında ve daha sonra sosyal bilgiler şey sosyal bilgiler müfredatında ve daha sonra çeşitli sosyal bilgiler derslerinde bu da savaştan kaçan lafını çok büyük bir sorun haline getiriyor aslında yani savaşmaktan kaçan olmaya başlıyor vatanını sevmiyor bu insanlar işte kalıp ülkelerini korusalardı falan gibi iç savaştan kaçmış iç savaştan e, uzaklaşmış başka bir ülkeye sığınmış insanlara böyle şeyler de söylenmesine neden oluyor genellemeleri de arttırıyor tabi bir işte korkaklık duygusu ekliyor. E, bu, bu konuda e, ne var, yani görüntü ne sahada, alanda ya da kitaplarda? Yani aslına bakarsanız şey, e, biz ilkokul kitaplarını inceledik. E, ve e, bizim hitap ettiğimiz öğrenci yaş grubu itibarında aslına bakarsanız hani bu konular e, çocuklar için e, az, yaz e, yaş gruplarını pedagojik anlamda açan da bir konu. E, ve hani kitapta da genel olarak gördüğümüz e, bunun üzerinden bir şey empati vurgusu yapılmak isteniyor. E, i̇şte siz olsaydınız hani e, ne hissederdiniz gibi. Aslında bu da hani çok sorunlu bir yaklaşım. E, öte yandan şey e, söz, sözünü ettiğiniz gibi nihayetinde ders kitapları da e, re, resmi ideolojinin e, söylemlerinin yer aldığı e, yani hani sınırlarının bu bağlamda çizildiği şeyler, eğitim araçları. Evet, böyle bir alt okuma çıkarılabilir. Ama çocuklar için de gerçekten hani savaş konusu, mesela şey Yeşim'in az önce söz ettiği raş örneği üzerinden o konunun mesela kazanımı, işte çocuğun farklı kültürlerin varlığına saygı duymasına yönelik. Ben o konuyu sınıfta işlerken, Suriyeli öğrencilerimin ya da mülteci öğrencilerimin sınıfta işte çekimsel, normalde söz alan öğrencilerimin hiç söz almadığını, çekimsel bir durumda kaldığını, aslında kitapların daha çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seslenen bir dili olduğunun farkına vardım. Yani hani burada gerçekten şey üzücü de bir nokta bir öğretmen olarak. Ee, tabii bunu e, bir öğrenme fırsatı olarak da e, hani değerlendirilebilir ama değerlendirilmeye deebilir bil e, Bu bir farkındalık konusu ve bu şekilde Raf Bey. Tam bu noktada ben araya girip e, bir şey sormak isterim özellikle bulgularınıza bakarak da e, Rauf programı çok büyük bir soru soracağım diye e, açmıştı. Asıl şimdi ben çok büyük bir soru soracağım. Bir kısmı soru bir kısmı tabii ki hepimizin bildiği bir yere de dayanıyor. Özellikle ders kitaplarında gördüğünüz iki önemli konudan biri de yani diğer biraz önce söylediklerimizin haricindeki iki önemli konudan biri ders kitaplarında yer alan metinlerin ve etkinliklerin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere hitap edecek şekilde yazılmış olmasıydı. Diğeri de çok <gülüyor> özür dilerim, toplumsal uyumun tek taraflı olarak Suriyeli Afgan öğrencilerin Türk eğitim sistemine uyumunun resmedilmesiydi. Bir karşılıklı uyum sürecinden bahsedilmemesi ya da karşılıklı bir uyumun söz konusu edilmemesiydi. Şimdi buradan baktığımız zaman bu hali hazırda genel olarak Türkiye'deki eğitim sisteminin yaklaşımı resmi ideoloji dediğiniz için Buraya doğru çekiyorum farklılıkların çeşitliliklerin yer bulamadığı bir ders kitaplarında içeriğimiz var bununla beraber hak temelli olmasından bahsetmiştiniz ki raporda da bu yer alıyor yani bir eşitlik üzerinden ele alınmıyor bu mesele diye hali hazırda hak temelli bir ve sorgulayıcı bir eğitim içeriğimizin olmaması da buradaki sorunlardan biri değil mi? diye size evet diye başlamak zorunda kalacağınız bir soru sordum. Buyurun. Yani aynen hocam dediğiniz gibi bu bizim e, belirttiğimiz işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla konuşması metinlerin e, toplumsal uyumun tek taraflı olması hak temellilik e, genel bir e, problem olarak e, düşünülebilir e, kitap, ders kitaplarımızdaki Zaten bunu işte bizim birlikte kaleme aldığımız Kenan Hoca'nın böyle daha geniş kapsamlı ders kitaplarında bu konuları inceleyen insan haklarını, demokratik vatandaşlığı inceleyen farklı çalışmaları da var. Onlara bakabilir belki daha fazla bu konuyla ilgilenenler Kenan Çayır'ın ve Seçbir'in çalışmalarına. Biz daha çok mültecilik penceresinden baktık. Bu şekilde limitledik araştırmamızı. Biraz ben bu uyuma dair önerilerimizden bahsedeyim, karşılıklı uyuma. Yani Çünkü şu an bir yardım alan, yardım eden hiyerarşisi üzerinden tek taraflı bir uyum anlayışı var. Bunun yerine biz dayanışma hikayelerine yer verilebileceğini düşünüyoruz. Göçün kültürel zenginliğe katkısına vurgu yapılabileceğini düşünüyoruz. Yani aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu mültecilik meselesiyle birlikte kapsayıcılık ve toplumsal uyuma yönelik farklı farklı projeleri oluştu. UNICEF işbirliğiyle ya da Avrupa Birliği'nin desteğiyle farklı projeler var. Aslında bu projelerin ilke ve hedeflerinin ders kitaplarında da yansıtılması konusunda inisiyatifler alınması önemli. Yani aslında bu mültecilik meselesi üzerinden belki e, özellikle bu kapsayıcılık meseleleri üzerine daha fazla düşünülmeye başlandığı için e, genel eğitim sistemimizde de olumlu dönüşümlere e, bir pencere, bir şans açabilir diye ben düşünüyorum. E, mültecilik konusunda da e, yani genel politika e, eğitim politikasının e, geçicilik üzerinden değil daha kalıcılık üzerinden olması e, iyi olabilir. Çünkü şu an işte misafirlik üzerinden ya da farklı kavramlar üzerinden bir geçicilik uygusu yapılıyor ama birlikte yaşama, toplumsal uyum kapsayıcılık bakış açısıyla bunun geliştirilmesi gerekiyor e bu mesele tabii biraz ilginç hassas bir alan da cereyan ediyor bir politik kavram olarak kullanıldığı için mültecilik ve misafirlik aynı zamanda iç politikada da kullanılan kavramlar haline geldiği için bir ders kitabında bile bunun temsilini o politikaya göre yapmak zorunda hissediyor kendisini şeyler otoriteler öyle diyeyim bu sorunu aşmamız dolayısıyla çok zor gözüküyor galiba yine hani müfredat dışı çözümler işte Geziler, buluşmalar, başka başka etkinlikler, işte tiyatro gibi, sanat etkinliklerinin desteği filan gibi şeylere ihtiyaç var sanırım. Çünkü o ders kitaplarını bu şekilde rahat bırakacak gibi görünmüyorlar bu doktrinerlik yüzünden. Ne dersiniz Esra Hocam? Hızı ee, Ralf bizim bu... Rapordan sonraki çalışmamızda biraz aslında bu ders kitaplarında rahatsızlık duyduğumuz e, sınıftaki yansımaların konusunda tıkandığımız e, konularda e, ders kitaplarını nasıl değiştirip dönüştürebileceğimiz, e, nasıl fırsat alanlarına dönüştürebileceğimiz ya da e, yerine bunun yerine öğretmenlere yani hani bu e, ders kitaplarındaki sorunlu noktaları işlerken e, Sözünü ettiğimiz gibi sadece Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerine söze, e, hitap etmesi, didaktik bir e, eşit olmayan bir dil kullanması e, konusunda nasıl değiştirip dönüştürebileceğimiz e, bağlamında e, kafa yoruyoruz. Ve bu konularla ilgili e, e, tıkanan, zorlanan öğretmenlerimiz için de e, onların da başvurabilecekleri e, etkinlik önerileri hazırlamak bir sonraki e, çabamız. E, bu bağlamda da sözünü ettiğiniz gibi aslında sosyal kabul, sosyal uyum e, çift taraflı olarak e, çok önemli. Bu bağlamda e, sanat etkinliklerine, spor faaliyetlerine e, yer verilebilir. İşte e, ayrımcı dilin e, fark edilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. E, kültürleri gerçekten somut anlamda e, tanımaya yönelik e, e, çalışmalar yapılabilir. E, mülteci olmanın e, kimlikleştirilmediği, farklılıkların olağanlaştırıldığı eğitim ortamlarına katkı sunacak etkinliklere yer verilebilir. Ve hani en temelinde de yapılması gereken şey hak temelli bir yaklaşımla bu derslerimizi örebileceğimiz, ders kitaplarındaki öğeleri, hani yazarların ve yayın evlerinin bundan sonraki süreçte yer vermesini umuyoruz. Evet, çok teşekkürler. Programın sonuna doğru geldik. Açık Radyo'daydınız 95'te, Diğer Diyerkam sosyal fayda üzerine yayın yapan bir program. Her salı günü saat 16.30'da yayın yapıyoruz. Biz bu kaydı bir gün önce yaptık. E, gündemde kaçırdığımız bir şey olursa bu yüzden e, affola. İki konuğumuz vardı bugün. Esra İşdüz Erşener ve Yeşim Hancı e, ders kitaplarında mültecilik temsilleri e, üzerine e, bir program yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ee, ve gelecek hafta buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.